رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوذ أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لا نفس طرف تعين لي شاني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال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 Allah'tan affet, Şeytan'ın rahim وَإِذَا خَذَنَ مِثَاقُكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلَا تُخُرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقُرَّرْتُمْ وَأَن تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء إن قتلون أنفسكم وتقرون فريقا منكم. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُضْوَانِ وَإِيَاتُكُمْ أُسَارَةُ فَاضُهُمْ أُسَارَةٌ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمْ أَنفُسُكُمْ استكبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ <تصفيق> وقالوا قلوبنا غلف بلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم ve bellağına Resulü'n-Nabiyyul Kerim Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, meğfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenabı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah Azimşan hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı, batılı batılı olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve eylesin evet <gülüyor> okumuş olduğumuz ayet-i kerimede ve iz hani demiştik ya ehadına almıştık diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne almıştık? mi thâqekum kesin sözünüzü almıştık neden? la tesfikune dökmeyeceksiniz neyi? dimaekum kanlarınızı dökmeyeceksiniz diye söz aldık وَلَتُخْرِجُونَ Çıkarmayacaksınız. Neyi? اَنْفُسَكُمْ Birbirinizi çıkarmayacaksınız. Nerede çıkarmayacaksınız? مِنْ دِيَارِكُمْ Yurtlarınızda çıkarmayacaksınız. ثُمَّ sonra اَقْرَرْتُمْ Siz kabul ettiniz. وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ Hala da şahitlik ediyorsunuz. Yani Cenab-ı Hak Cellevale Hazretleri burada Hani diyor kanlarınızı dökmeyeceksiniz ve birbirinizi yurtlarınıza çıkartmayacaksınız diye kesin sözünüzü almıştık sonra siz kabul ettiniz. Hala da şahitlik ediyorsunuz. Bu ayet kerime Allah'ın Yahudilere olan nimetlerinden başka bir çeşide dalalet etmektedir. Bu da Allahü Teala'nın onları bu teklifle mükellef kılması, onların da bu teklifin doğruluğunu kabul edip sonra bu husustaki ayetlerine <gülüyor> muhalefet etmeleridir ثumme sonra entum siz haulâ'i öyle kimselersiniz ki taktulune özürüyorsunuz enfusekum birbirinizi ve tuhricûne çıkarıyor neyi? ferîkan bir grubun bir grubu minkum içinizden, içinize bir gruba çıkarıyorsunuz nereden? min kum yurtlarından Tetezaharune Yardımlaşıyorsunuz Aleyhim onlara karşı Bil ismi vel udvan Bil ismi günahla Vel udvanı düşmanlıkla Günahla düşmanlıkla Onlara karşı Yardımlaşıyorsunuz Ve enyetukum size gelirlerse Usara Esir olarak gelirlerse Esir oldukları halde gelirlerse Tufaduhum Fidyeleşiyorsunuz onlarla ve o o muharremun haram kılınmıştır size aleykum size sizin üzerinize ikracuhum onların çıkartılması efe tu'minune yoksa inanıp mı neden bibadin bir kısmına neyin el kitabe kitabın bir kısmına inanıp da ve tekfurune biza'din kitabın bir kısmına inanıp da ve tekfurune inkar ediyorsunuz bibadin bir kısmını da inkar ediyorsunuz Semâ ceza'u şu halde bunun cezası men o kimsenin yef'alu yapanın zâlike bunu minkum içinin içinizden illa hizyun rezillikten başkası değildir nerede fil hayati dünya dünya hayatında ve yevmül kıyame ve yevm gününde de el kıyame kıyamet gününde yuraddûne döndürülürler ila eşeddül azab ila eşedd en şiddetlisine azap. Azabın en şiddetlisine de döndürülürler. Ve Allah Allah değildir bi gafil değildir. Amma taamelun yaptıklarınız şeylerden Allah gafil değildir. Ya Şimdi Cenab-ı Celle Celaluhu bu etkirmede de bize şöyle buyuruyor. Şimdi kelime kelime mana net anlaşılmıyor. Sonra siz öyle kimselersiniz ki diyor. Hani o sözü kesin söz, kesin ahit alındı ya. Kanlara dökmeyeceksiniz, insanları yurtlarında çıkartmayacaksınız. Sonra diyor, öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyor. Günah ve düşmanlıkta onlara karşı yardımlaşıyorsunuz. Size esir oldukları halde gelirlerse onlarla fidyeleşiyorsunuz. Halbuki onların çıkarılması size haram, haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Efe tu'minune kitabe bibaadil kitab ve tekfurune bibaadı. Siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden bunu yapan kimsenin cezası dünya hayatında rezillikten başka değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine döndürülürler. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. ''Ulaike'' işte onlar var ya, ''Ellezîne'' onlar o kimselerdir ki, ''Ellezîneşterevû'' satın almışlar. Neyi? ''İşterevûl hayâte'' ...hayatını satın almışlar neyin? Dünya. hayatı dünya. Dünya hayatını. Neye karşı? Bilahireti. Ahirete karşı. Fela yukhaffafu. Hafifletilmez. Enhum onlarda. anhumul azab. Azap onlardan hafifletilmez. Velahum yulsarun. Onlara yardım da edilmez. İşte onlar... ...ahirete karşı diyor. Dünya hayatını satın almış kimselerdir ki... ...bundan dolayı onlardan... ...azap hafifletilmez... Ve onlara yardım da edilmez. Çünkü onlar Allah'ın kitabını sattılar. Ve andolsun Ateina verdik kime? Musa, Musa'ya. El kitabe kitabı, o kitabı. Ve kaffeyna birbiri ardınca gönderdik. Neden? Min ba'dihi ondan sonra. Neyi gönderdik? Bir resul Resuller gönderdik. Ve Ateina verdik. Ey sebne Meryem. Ve ateyna verdik. İsa, İsa'ya, İbni oğluna. Neyi? Meryem'e, Meryem oğlu. İsa'ya da verdik. Neyi verdik? El beyinati. açık deliller verdik. Ve eyyednahu. Ve onu destekledik. Bir ruhil kudus. Ruhil kudusla onu destekledik. Bima o şeyle ki la tehwa enfusekum. Hoşunuza gitmeyen şeyle. İstekbartum. Büyüklük taslayarak. Fe ferikan bir kısmını ve kazeptum yalanlayacak fe bir kısmını da bir kısmına karşı büyüklük tasarlayarak onları efendim kibirlik tasladınız bir kısmını da yalanladınız. Ve ferikan bir kısmını da taktuluğun öldüreceksiniz. Andolsun diyor Musa'ya o kitabı verdik ondan sonra da birbiri ardınca Resuller gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller verdik ve onu ruhul kudüs ile destekledik. Size ne zaman bir Resul hoşunuza gitmeyen bir şeyle gelse hoşunuza gitmeyen bir şeyle gelse büyüklük taslayarak bir kısmını yalanlayacak bir kısmını da öldüreceksiniz öyle mi? Resul burada kendisine bir şeriat ve tebliğ ile yükümlü olduğu bir emir vahyedilen kimsedir. Yani Resul'ün manası bu. Kendisine bir şeriat ve tebliğ ile yükümlü olan bir emir. Vahy edilen kimsedir. Ruhul kudus temiz ruh, ilahi ilham demektir. Cibril Allah'ın yarattığı ruhlardan bir ruhtur. Ona bu ismin verilmesi Allah'tan getirdiği vahyin kalpleri canlandırıp hayat vermesidir. Ruhul Cebrail mi? Tabi kastedilen edilen Cebrail'dir. Ruhul kudus. Evet. Ruhul kudus yani temiz ruh, ilhami, ilahi ilham demektir. Temiz ruh. Cebrail aleyhisselamın yarattığı ruhlardan bir ruhtur. Ona bu ismin verilmesi Allah'tan getirdiği vahyin kalpleri canlandırıp hayat vermesidir. Yani işte bak şimdi biz o vahyin getirdiği hayatla kalplerimiz canlanmıyor mu? Yani neşelenmiyor mu? Harekete geçmiyor mu? Ve kalu dediler kulübuna kalplerimiz nedir? Gülfun, kılıflıdır. Neden? Bilakis le'anehum. Allah onlara lanet etmiştir. Le'anehumullah. Allah onlara lanet etmiştir. Bi kufrihim küfürleri sebebiyle. inkar ettikleri sebebiyle. Ve fekaliyle ne kadar da az ma iman ederler. Ne kadar da az iman ederler. Yani onlar diyorlar ki kalplerimiz kılıflıdır dediler. Bilakis Allahü Teala da küfürleri sebebiyle onlara lanet etmiştir. Ne kadar da az iman ederler diyor. Medine Yahudileri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetine karşı Kalplerimiz perdelidir yani senin söylediklerinde bir şey anlamıyoruz. Söylediklerin, söylediklerin aklımıza yatmıyor veya kendi dinimize o kadar bağlıyız ki bizi inancımızdan uzaklaştıracak hiçbir sözü üzerinde düşünmeye değer bile göremeyiz. Hemen reddederiz diyerek olumsuz karşılık veriyorlardı.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 olmadığını tam tersine öteden beri peygamberleri ve onlara indirilen ilahi hakikatleri inkar etmeleri böylece inkarcılığın kendilerine adeta bir alışkanlık ve huy halini alması yüzünden Allah'ın rahmetinden mahrum kaldıkları için bu şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ ettiği ilahi hakikatlere karşı karşı kapalı hale geldiklerini belirtmektedir. Yani onlar zaten küfürlerinden dolayı bunu inkar ediyordular. Yani zaten evet. Evet, evet. Burada kalıyoruz. 88 Bakara suresinin 88. ayetinde kaldık. Şimdi Allahü Teala'nın yüce sıfatları, salim bir akıl nazarında şimdiki bu ön, önceki mealdi, meal e, nüzul sebepli. İkincisi şimdiki ikinci konumuz akayit Allahü Teala'nın sıfatları. Salim bir akıl nazarında şanı yüce olan Allah'ın sıfatları Muhammed Şamil. Babacım uyuma. Şu kainat ve içindekilere dikkatle baktığınız zaman son derece bir mükemmel bir irade, idareye, garip yaratılışlı mahluklara, ince ve zarif bir sanata, azamet ve genişliği ile beraber büyük bir hakimiyete, her şey arasında tam bir olgunluk ve dengeye, orijinal bir yapıya daima yenilenme, ...olduğuna yeni keşif ve buluşlara şahit olursun. Öyle değil mi? Şu berrak ve saf gökyüzü, yüzünü yıldızlarla, yörüngeleriyle, güneşleriyle, aylarıyla, mükemmel idaresiyle... ...en küçük bir arıza yapmaksızın ve zerre kadar bir çatlama olmadan daima aynı şekilde hareket ettiğini görürsünüz. Üzerine yıllar geçmelerine rağmen, güneşte ne bir eksiklik gördünüz, ne bir... Efendim, ısır eksikliği ne de bir efendim güneşin herhangi bir sararma solma şeyi ne de ayda, ayda herhangi ne de diğer o yörünge mesela gezegen şeklinde dönenlerde yine olduğu şekle aynen nasıl gördüysen öyle görürsün yine sen yüzünü her çeşit otları ve onların faydalarıyla madenleri hazineleriyle elementleri ve türlü maddeleriyle insanlığın hizmetine sunulduğuna şahit olursun hareket ettiğini görürsün. Diğer yandan hayvanlar alemine bir göz attığın zaman, insanı şaşırtan şevki tabiiler, garip hidayetler ve ilhamlar görürsün. Bütün bunların yanında bir de insanın terkibine ve onun ihtiva ettiği sayısız cihazlara bakarsan, mükemmelliyetini idrak eder, kainatın bir numunesini numunesi olduğunu anlarsın. Bütün bu saydıklarımız kendiyle kaim olmakta, ve vazifesini eda etmekte, buhar alemine sayısız ciharlara baka, cihazlara bakarsan mükelle, mükemmelliyetini idrak eder, kainatın bir numunesi olduğunu anlarsın. Bütün bu saydıklarımız kendi ile olan ve vazifesiyle eda etmektedir. Buhar alemine ve onda acayip ve garip şeylere de bir atfı nazar ettiğin zaman, feza çağında neler yaptığını görürsün ve varlık kuvvetini onda olan idareyi, eşsiz mükemmelliği, elektrik enerjisinin yaptıkları mıknatıs ve çekim kanunlarını, irüdyum maddenin helak edici gücünü tanırsın. Bütün bu görüşlerden sonra alemin sahibine ve onun sıfatlarına meydana getiren gelen şeyle arasındaki rabata ile, ilgili ile ilgili intikal edersin. Yapıcıya karşı derin bir sevgi ve saygı beslemeye başlarsın. Yani bunları görürken, mesela Cenab-ı Hak Cellevalı Hazretleri'nin göğe bakmaz mısınız? Şu deveye bakmaz mısınız? Şu efendim gökleri ayakta sutunsuz tutana bakmaz mısınız? Hep tefekküle davet ediyor. İşte bu yaratılan şeyler üzerine tefekkür edildiği zaman Mevla ile efendim irtibatlar, rabıtalar daha güçleşir. Bütün bu görüşlerden sonra, evet. İntikal edersin. Yapıcısına karşı derin bir sevgi ve saygı beslemeye başlarsın. Bütün bu olaylar birbirine nasıl sağlam ve emniyetle bağlıdırlar? Hepsinin birleşmesiyle tek bir varlık ortaya çıkar, tek bir vücutta, vücut organlarında her birinin diğerine hizmet ettiği gibi uzay aleminde de her bir olay diğer olayların olayların meydana gelmesinde amil olur. Muhammed Şamil Sudat amil olur. Her şey böyle her şey böyle bir gö görüp idrak ettikten sonra bir delil ve bürhan vahiy veya Kur'an gelmeden ve basit nazarıyla bir akla şu merhaleye çıkabildin hakikatin şu kainat bir, sah bir sahibi içinde cereyan eden olayların bir yaratıcısı, yapıcısı icat edicisi, idare edicisi vardır. Değil mi? Şimdi mesela siz bir Mesela mas sandalyenin bir masanın kendi kendine oluştuğunu kabul edebilir misiniz? Mutlaka bir ustası var. Bir efendim masanın oluş kendi kendine oluşmadığına göre bir ustaya ihtiyaç var. Bir efendim ayakkabının kendi kendine oluşmadığına göre bir ustaya ihtiyaç var. İşte bu kainatın yaratıcısı, yapıcısı, icap, icat edicisi ve idarecisi de vardır ki şüphesiz şu yaratıcı zayıf bir aklın İnsan aklının tasavvur ettiğinin çok üstünde bir azamet sahibi, insanın kudret kelimesinin manalarında anladığı şeyin çok yücelerinden her şeyi yapmaya kadir, hayat kelimesinde ifade ettiği mananın en kemaliyle yaşamakta ve diridir. Şu kainat içindeki yarattıkların hiçbirine muhtaç değildir. Zira anladığı şeyin yüce, çok yücelerden her şeyi yapmaya kadir, Hayat kelimesinin ifade ettiği mananın en kemaliyle yaşamakta ve diridir. Şu kainat içindeki yaratıkların hiçbirine muhtaç değildir zira o varlık alemi yokken de vardı. Değil mi? Mesela Allah Celleleâlî Hazretleri ezeli ve ebedi isfatları yok mu? O yokken, o varlıklar yokken de o vardı. Yine o hududsuz yani sınırsız olan ilmiyle her şeyi kuşatmış ve kuşatmış ve her şeyi bilendir. Mesela insanoğluna da bu bilgi verilmiştir ama her şeyi bilmez yani. Kısmen kısmen bazı şeyleri bilir. Allah'a göre bu böyle değildir. Her şeyi bilir. Her şeyin üstünde bir bilgiye sahiptir. Evet. Şu kainat bu güzellikleri de ona açıktır. Çünkü onun ilk ilk koyucusu odur. Onun varlığı sınırsızdır. Bir öncesi bir başlangıcı yoktur. Mevcudat alemi yaratılmadan önce yine vardı. Bundan sonra da varlık alemini yarattığı gibi adem denen yoklukla hükmedecek ve onun varlığını sona erdirecek. İşte bütün bunları düşünür düşünürken nefsini şu varlık aleminin yaratıcısına ve idarecisine karşı kuvvetli bir iman ve akaide ile dolup taştığını göreceksin. İşte o zaman o zayıf ve basit beşer aklının tasavvur ettiğinden çok tasavvur ettiğinin çok üstünde bütün kemal sıfatlarıyla mutassıftır. Yani Allahu Teala bu insan aklının ne kadar kavradığı bütün o akıllar üstü bir akılla mutassıftır Allahu Teala Celle Celaluhu. Sıfatlandırılmıştır yani. Mutassıf sıfatlandırılma. Her türlü noksan sıfatlardan arınmıştır, münezzehtir. Yani beridir. Bu inancı sen vicdanın iç vicdanın için vicdanın vahyi, nefsin için nefsin bir şuuru şuuru olarak bulacaksın. Nitekim Rabbimiz o halde. Habibim sen yüzünü bir muvahit Allah'ı birleyen olarak dine Allah'ın o fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Buhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu teala anudan rivayet ettiği bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Her çocuk İslam fıtratı üzerine dünyaya getirilir. Yani Doğan her çocuk Müslüman olarak doğar. Müslümanlığı kavrayacak şekilde doğar. Onları efendim daha çok bundan sonrası anası babası ise onu Yahudi yaparlar, Hristiyan yapar ve mecusi yaparlar ateşe tapan birisini yaparlar nitekim kusursuz doğan bir hayvan yavrusu içinde siz kulağı dudağı burnu ayağı kesik olanı hiç görüyor musunuz bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okumuştur diğer bir hadisi şerifte şerif mealinde dinlerin Allah'a en sevgili olanı eğriyi bırakıp doğrudan giden ve kolay olan dindir diye buyurmuşlardır bu hadis Buhari İmam Ahmet Taberan'ı rivayet etmiştir. Ayet-i Kerime'de geçen Hanif kelimesinin lugat manası eğriyi bırakıp doğruya giden demektir. Terim anlamı ise İbrahim Aleyhisselam'ı Allah'ı bir tanıma dinine ad olmuştur. Yani mesela Hanif dini yani Allahu Teala'yı eğri ve büyürüsüz bir şekilde dost doğru tanımak, ve İbrahim Aleyhisselam da onu öyle tanıdığı için, efendim İbrahim Aleyhisselam'ın inandığı Hanif din denilmiştir. Allah'ın yaratışına hiçbir şey bedel olmaz. Bu dimdik ayakta duran bir dindir fakat insanları çoğu bilmez buyurmuştur. Düşünür, dikkat ederseniz mesela bakın her şeyin bir koruyucusu var. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin mesela Cumhuriyeti ayakta tutan bir koruyan anayasası var. Anayasayı koruyan devlet var. Devletin efendim işte savcısı var, hakimi var, polisi var. Bunlar hepsi bu anayasayı korumakla o anayasanın arkasındadır, onu koruyorlar. Ama dikkat edin, bu dinin koruyan bir anayasa yok. Ne bir devleti var, ne bir polisi var, ne bir efendim savcısı var, ne bir hakimi var. Ama dimdik ayaktadır. Onu koruyan biri var. İşte fakat diyor, a dimdik ayakta olan bu dini, fakat diyor insanların çoğu bunu bilmez. Siz hangi bir insanı zora ki kalbine imanı sokabileceksiniz? Kafasına kurşun dayandırsanız yine sokamazsınız. Ama o dimdik olan dine inandığınız takdirde kafanıza kurşun sık sorar ki çeviremezler sizi. Evet. Allah'ın sıfatları ile ilgili şu girişten sonra seni varlık alemi hakkında bazı garip ve acayip olayları düşünmeye sevk ederiz. Göreceksin ki onlar... Kainat ve içindeki varlık alemine, büyüklüğüne dikkatli ve tedbirli idaresine nispetle çok basit ve azdır. Fakat sana takdim edilecek miktar ile nefsinin sınırlandığını ve kendine kafi geldiğini anlayacaksın. Birinci mülahaza, şu burnumuza çektiğimiz hava, belirli unsurlar elementlerin birleşmesinde meydana gelir. Unsurlar element de denilir yani bunlara. Onca onda başlıca iki eleman var. Birisi insanın teneffüs etmesine uygun olanıdır ki bu kimyagerlerin deyimiyle oksijen adını alır. Diğeri ise zararlı bir usudur o da karbon. Oksijen sıfır karbon C adını alır. Şu aciz kalan varlık alemin birliği arasında irtibatın dikkat ve inceliğine bakınız. Şu insan için zararlı olan o elem olan element karbonu bitkiler alemi teneffüs etmektedir. Yani insanlara zararlı olan bazı şeyi bitkiler alemi tenefis eder. Onlara zararlı olmaz. Halbuki on o onlar için faydalıdır. Onların gıda maddesidir. İçinde insan içinde bulunduğu her an oksijen alır, karbondioksit verir. Halbuki bütün bitkiler bunun aksini yapmaktadır. Onlar da karbon alırlar, oksijen verirler. Tersi. Karbon alırlar, oksijen verirler. Halbuki on, e, oksijen insan-bitki ile bitki arasında, insanla bitki arasında karşılıklı yardımlaşmadaki irtibata bakın. Hem de öyle mühim bir husustaki o her ikisi de hayatta en başta gelen unsurdur. Bu da solunumdur. Bana Söyle bundan sonra kocaman varlık aleminde şunu çok yüce her şeye kadir ilmiyle her şeyi kuşatmış idaresi gayet zarif ve ince olan yüce bir Allah'tan başkası yapabilir mi? Hadi bakalım bir havayı yarasınlar bakalım bir oksijen yarasınlar bakalım bir kar karbon yarasınlar bakalım yarasınlar bakalım nasıl yarasırlar? Ee, i̇kinci mülahaza gıda maddelerini yersin onların çeşitli unsurlarda terekküp eder ya nebatî bitkisel yahut da hayvandır hayvansal bilginlerin onları bilginler onları proteinli nişastalı yağlı maddelere taksim ederler sen görürsün ki tükürük bazı nişastalı maddeler hazmet tükürük bazı nişastalı maddeleri hazmettirir şekerli maddeleri tatma organın haber verdiği bazı maddeleri eritir Midenin salgıları da et ve benzeri gibi proteinli maddeleri hazmettirir. Karaciğerin ifraz ettiği safrada yağların hazmını sağlar. Bu sayede parçacıklara ayrılır. Bundan sonra da pankreasa gelir. O da dört unsur salgı, ifraz eder. Bunların içinde her biri hazmin tamamlanmasında sonra görev yapar. Önce hazm yapar sonra görev yapar. Görev sahaları üç ayrı değer taşıyan gıda maddelerde onlarda proteinler, nişastalar ve yağlı besin maddeleridir. Dördüncü salgısı ise sütü peynire çevirir. Değil mi? Sütü peynire çevirir. Hayvan ve bitki unsurlarıyla beşer cinsinin unsurları şu şaşılacak irtibata bak ve düşün. Evet işte insanın kendisiyle beslendiği gıda maddelerin hali bu. Üçüncü mülazap. Nebatlardaki çiçekleri görürsün Nebatlardaki çiçekleri görürsün Yine onların güzelliklerine renklenmiş Cazip yapraklarını temaşa edersin değil mi? Bakıyorsun öyle çiçekler çıkmış Her birinin rengi ayrı, kokusu ayrı, tadı ayrı, görünümü ayrı, bakışı ayrı Cazip yara bir bitki alemine bunun hikmetinde sorduğun zaman Sana şöyle cevap verir ''O arılar için bal alma vasıtası ve çiçeklerin halis ve saf kokusunu emerek onların dönlenmesini sağlayan bir aracıdır.'' der. Bakın, ''Çiçeklerin dişi çiçeklere ulaştığına şahit olursun. Sen uzun hurma ağaçlarına baktığın zaman, mevsimi gelince köklerinden bütün dallara su yürüdüğünü, tomurcuklandığını görürsün. Burada da rüzgar vasıtasıyla, veya çeşitli yollarla erkek çiçeklerin dişi çiçeklere ulaştığına şahit olursun. Bakın rüzgar vasıtasıyla. Böylece çiftleşme ve dölleşme hasıl olur. Yine dikkatle şu çiçeklerde hasıl olan yaprakların orijinalliğine ve güzelliğine bak. Bitkilerin hayvanlara ve insanlara hizmet edebilmesi için aralarında birleşmeye dikkat nazarını çevir. Netice ve meyve netice ve meyve için zaruri dönlenme işlemi görür, bütün bunlar kör bir tesadüfün eseri olabilir mi? Yani bunlar böyle kendi kendine meydana gelme imkanı olabilir mi? Ee, Mevzumuzla ilgili bulunan okuyucumuzun imanının tahkiki iman derecesinde daha da sağlamlaştıracak olan bir ilim adamını Allah'ın varlığına inandıran yedi sebebi buraya aynen alıyoruz. İlim ve fen. Asrımızın henüz pek başlarında bulunuyoruz ve her gün kudret ilim sahibi bir yaratan tarafından yapılan şeyleri bir parça daha meydana çıkarıyor. Darwin'den sonra şu 90 sene içinde aklı durgunluğa, akla durgunluk veren yeni şeyler bulduk. İlme has bir tevazu ve bilgiden gelen bir imanla Allah'ın varlığının daha çok farkına varmakta ve varacağız. Aşağıdaki şu yedi sebebe, sebep şahsen beni Allah'ın varlığına inandırmaktadır. Birincisi, hiç değişmeyen o riyazi kanunla ispat edebiliriz ki, aleminizin planını yapan ve onu o plana göre meydana getiren büyük bir kurucu zeka vardır. Değil mi? Kendi kendine olur mu? Cebinize birden ona kadar numaralanmış on tane bir kuruş koyun, ve şöyle bir şöyle bir iyice karıştırın şimdi bu kuruşları teker teker birden ona kadar numarası ile çekmeye çalışın her aldığınız kuruşu tekrar cebinize koyup paraları yeniden bir iyice karıştırın riyazi olarak biliriz ki ilk çekilişte bir numaralı kuruşu çekmek ihtimaliniz onda birdir arka arkaya bir ve iki numaralı kuruşları çekmeniz çekme ihtimaliniz ise yüzde birdir. Bir ve iki, üç numaraları mütakiben çekmek ihtimalimiz ise binde birdir ve böylece devam eder gider. Bu kuruşların hepsini sırasıyla birden ona kadar çekmek ise inanılmayacak kadar uzak bir ihtimal, milyondan bir ihtimal olacaktır. Aynı şekilde, yeryüzünde hayat için o kadar çok riyazi, matematiksel ve kat'i şartlara ihtiyaç vardır ki, bütün bu şartların sırf tesadüfi olarak, Tam gerektiği gibi olmalarına ihtimal yoktur. Nebat yani bitki namına ne varsa yakıp kavuracak, uzun gecelerde eğer kalırsa kalanın dondurup mahvedecekti. Aynı şekilde hayatımızın menbaa olan güneşin dış tabakasına hararet 12 bin Dünyamızın güneşten uzak o şekilde, o şekildedir ki sönmek bilmeyen bir ateş bizi bir karar ısıtıyor ve ve o o kadar eğer güneşin bu harareti yarı yarıya azalacak olsa soğukta donardık. Yarısı kadar fazla olsa hepimiz kavrulurduk. Bakın, değil mi? Mesela düşünün. Eğer o güneşi gönderen gönderen Allah Celle Celaluhu o güneşin ısısını bizim mesela ısı, ısıya dayanıklı olduğumuzdan daha fazlasını şey yapsa biz ya kavrulurduk. Daha az yapsa donardık. Evet. Dünyanın 23 derece bir meyil ile eğri durması mevsimleri meydana getirmektedir. Eğer dünya böyle bir meyil vermeseydi, okyanustan yükselen buharlar kuzey ve güneye akın ederler. Kıtaları birer buz parçası yaparlardı. Ay da dünyada şimdi mesafede olacağına mesela sadece 50 bin mil ötede olsaydı, 50 bin mil ötede olsaydı, Mesela, Diyor dış tabakadan, güneş dış tabakadan 12 bin fersah vardır mesela. Eğer dünya diyor, dünyaya böyle bir meyil verseydi okyanustan yükselen buharlar kuzey ve güneye akın ederler, kıtaları birer buz parçası haline getirirlerdi. Ay da şimdiki mesafede olacağına, mesela sadece 50.000 bin mil ötede olsaydı, yeryüzünde meddu cezirler, Öyle müthiş olurdu ki bütün kıtalar günde iki defa su altında kalırdı dağlar bile kısa bir zamanda aşına aşına ortada silinirdi. Yani bu ölçe, ölçüye eğer dikkat edilmeseydi. Eğer arzın kabuğu on kademci kalın olsaydı karbondioksitle oksijeni emer bitki denen şeyden eser olmazdı. Yahut da dünyanın etrafında atmosfer tabakası daha ince olsaydı her gün birden uzakta yanıp tutuşan milyonlarca meteor dünyamızın her tarafına çarpar ve yeri ateşle tutuştururdu. Yani eğer bu denge olmasaydı diyor. İkincisi bütün bunlarda bütün bunlarda daha bir sürü misallerden anlıyoruz ki dünya üzerinde hayat tesadüfü değildir. Buna milyondan bile bir ihtimal yoktur. Gayesine ulaşabilmek için hayatın ne yapıp var var kuvvetiyle imkanlar araştırması, her şeyi içine alan o ilahi hikmetin bir tezahürüdür. Can denen şey de şey nedir? Şimdiye kadar bunu kimse tamamıyla anlayamamıştır. Ne ağırlığı, ne eni, ne boyu var. Fakat bir kudret olduğu muhakkak büyüyen bir kök kayayı çatlatır. Bir bu kuvvet suyu, suyu ve toprağı da hay, havaya da fethetmiştir. Suyu da toprağı da havayı da fethetmiştir. Dört hayat unsuru olan emri altındadır. Onların tertiplerini bozar ve tekrar birleştirir. Hayat denen bu heykeltıraş bütün yaşayan şeylere vücut verir, bir ressamdır. Her ağacın her yaprağına bir şekil ve her çiçeği boyar. Hayat bir müzisyendir. Her kuşa aşk şarkısını nasıl söyleyeceğini böceklere bin bir ses müziği içinde nasıl anlayacaklarını öğretmiştir. Hayat yüksek bir kimyagerdir. Meyvelere baharata tat, güllere koku verir. Su ile karbon mono, karbon aksı karbon asitten şeker ve odun yapar. Bunu yaparken de mahlukatın teneffüs etmesi için oksijen serbest bırakır. Adeta görülmeyecek kadar küçük olan bir prot, protopla, protoplazma damlasını düşünün şeffaf pelte gibi hareket kabiliyeti olan ve güneşin, güneşten kudret olan, alan bir şey bu bir tek gücü hücre, hücre bir şeffaf bu şeffaf bulanık, damlacık hayatın denen şeyin tohumunu ihtiva etmektedir. Ve bu hayatı küçük büyük her şeyi yaşayan şeye geçi, geçirmek kudretindedir. Bu damlacıktaki kudret ve kuvvet bütün nebat, hayvan ve insanların sahip olduğu kuvvetten daha fazladır. Çünkü bu hayat ondan çıkmıştır. Bu hayatı yaratan tabiat değildir. Ateş püsküren dağlarla tuzlu bir deniz bir varlık, bir varlık yaratmak çok uzaktır. Üçüncüsü hayvanlarda gördüğümüz anlatış, Kendilerine yegane olarak şefki tabi denilen şeyi bahseden iyi bir yaratan olduğunda hiç şüphe bırakmıyor. Yavru solunun balığı yıllarca denizde kaldıktan sonra kendi öz vatanı olan nehre döner. Solunun balığı mesela, sala, salamon balıkları. Mesela diyelim ki bir yerde ise somon da deniliyor, salamon da deniliyor. Somon, ha he. Salamon demek ki yabancı isim. Somon balıkları evet Somon balıkları mesela diyelim ki Şey oldukları yerden ne kadar uzaksa O uzakta kaldığı Mesela daha önce kaldığı yerini Tespit ederek gidebiliyorlar Evet Nerede kaldık Evet Evet Yıllarca denizde kaldıktan sonra kendi öz vatanı olan nehre döner. Hem de tam doğduğu ırmağın nehrine döküldüğü kıyıya. Onun böyle noktası noktasına tam eski yerine getiren şey nedir? Değil mi? Yani bu, bu balığı kim getiriyor? Eğer bu balığı alıp da aynı nehre dökülen başka bir ırmağa koyacak olursak, derhal yanlış bir yolda olduğunu anlayacak, tekrar gerisin geriye dönerek, Asıl nehre çıkacak, sonra nehrin aktığı istikametin aksine dönerek doğduğu ırmağa doğru yol alacaktır. Yılan balığının sırrını çözmek ise daha güç. İnsanı hayretten hayrete düşüren bir mahluklar, bu mahluklar. Nesli üretecek hale geldikleri zaman, dünyanın her tarafında göl ve nehirlerde Avrupa'dakilerle ilerleyen, Dahil olmak üzere binlerce mil okyanusu aşarak kopup gelirler. Hepsi de Bermuda yakınlarındaki sonsuz derinliklere gelip orada yavru, yavrular ve ölürler. Sadece uçsuz bucaksız su içinde olduklarından başka bir şey bilmiyorlarmış sanılan mini mini yavrular. Gerisin geri yolda, yola çıkarlar. Sonunda da sadece kendi ana babalarının geldiği aynı sahile ulaşmakta kalmayıp oradan da ana babasının yaşadığı nehre göle yahut da Gölcüklere giderler. Öyle ki şu su olan her yerde her zaman sürü sürü yılan balığı vardır. Şimdiye kadar Avrupa'da hiçbir Amerikalı'nın yılan balığına, Amerika sularında hiçbir Avrupalı'lı yılan balığına rastlanmamıştır. Hatta Allah Avrupalı yılan balıklarının ömrünü uzun yolculuklara göre bir sene kadar daha biraz daha fazla uzatmıştır. Yani düşünün mesela bazen Filmlerde canlı olarak görüyorsunuz O hal ve hayvanlar alemini Gerçekten bunları bu şekilde görmek mümkündür yani Bu kadar kuvvetli bir istikametin hissesini Menşeğin çıkış yeri nedir yani Mesela düşünün yani Bu hayvan aklı yok Mesela bu kadar bilgiyi nereden alıyor Yani geldiği yere nasıl gidebiliyor Mesela eğer ona o gücü verecek Mesela o istikameti tayin eden biri olmamış olsa Bu kendiliğinde gitmezdi Demek ki bu nedir Bu da Allah'ın yani sıfatlarının, yaratılışının mesela varlığına bir delil oluyor. Bir eşek arısı, bir çekirge çekirgeyi alt eder. Bakın, bir eşek arısı, bir çekirgeyi alt eder. Toprakta bir çukur açar, iğnesiyle çekirgeyi öyle bir yerinde sokar ki... ...böcek ölmez fakat kendini kaybeder. Böcek ölmez, kendini kaybeder. Artık konserve edilmiş bir et gibidir. Sonra... O şekilde yumurtlar ki yavrular yumurtadan çıktığı zaman gıdalarını temin eden bu böceğin öldürmeden ufak tefek koparıp ısırarak yiyecek vaziyettedirler. Bakın yani bu kadar daha henüz yeni doğmuş. Böyle. Ölü bir et yemek yavrucuklar için ölüm demektir. Sonra ana uzaklara uçar ve ölür. Yavrularını hiç görmez. İlk eşek arısının da aynı şekilde hareket ettiği muhakkaktır. Yoksa şimdi yeryüzünde böyle bir hayvan mevcut olmazdı. Böyle bir esrarlı hareket ve teknikler sonradan edinme intibak kelimeleriyle izah edilmez. Bu onlara bahşedilmiştir. Değil mi? Hani hadi gel bakalım bunu tekniklerle, efendim izahlarla getir bir ara mümkün değildir. Ancak Allah'ın tabiat kanununda Allah'ın yarattığı şekliyle efendim nasıl onu yaratmışsa o hayatı nasıl vermişse o onun hayat verdiği yörüngede yürüyor. Dördüncüsü, insanın insanda hayvandaki şevk, şevk tabiiden daha fazla bir şey vardır. Muhakeme kabiliyeti. Bakın, başka bir hayvan gibi hayvan yoktur ki ona kadar sayabilsin. Yahut da on adedin manasını kavrayabilsin. Şevki tabii bir flütten çıkan tek bir ses gibidir, güzel fakat mahdut. Halbuki insan kafası. Orkestrayı teşkil eden bütün müzik aletlerinden çıkan sesleri ihtiva eder. Bu dördüncü noktayı anlamak için fazla uğraşmaya lüzum yok. Çok şükür bu vaziyette olmamız alem şumur zekadan bir nebze bize de vermiş olması ihtimaliyle izah edecek kadar düşünme kabiliyetimiz var. Beşincisi, hayat için lazım olan ilk şart bütün bu bildiğimiz, bugün bildiğimiz iskat, da, iskat yani düş, düştüğü halde, Darwin bilmediği bir takım hadiselerde kendisini görmektedir göstermektedir. Mesela gen harikası. Bu gen denen şeyler o kadar küçüktür ki yeryüzünde mevcut bütün canlıları meydana getiren genlerin hepsini bir araya toplasak bir yüksüğüyle bile doldurmaz. Mikroskopla bile görülenmeyen bu genler ve onların arkadaşları. Kromozlar her canlı hücreye yerleşirler. Bütün insan, hayvan, bitkileri hususiyetlendirirler. Bu yüksek bu yüksek 2 milyar milyarı aşan şimdi 3,5 milyar insan insan nüfusunun ayrı ayrı bütün ferdin hususiyetlerini içine alamayacak kadar küçüktür ama bu husustaki hakikatleri tereddüte mahal bırakmamaktadır yani bu hal, hal böyle bir durum tereddütü yok çünkü göz görmüyor mesela eğer gözün gördüğü bir takım bazı şeyleri mesela göz görmüş olsaydı eline baktığın zaman yemek yiyemeyecekti evet mesela öyleyse gen denen bu şey nasıl olur da bir sürü ecdadın hususiyetleri içinde gizliyor Nasıl oluyor da bu kadar inanılmayacak kadar küçük bir yerde ayrı ayrı her birinin psikolojisini muhafaza edebiliyor? İşte burada geni ihtiva eden ve nesilde nesile geçiren hücrede ayrıca asıl neşfuneme başlar. Mikroskopla bile görülmeyen küçücük bir gen içinde hapsedilen birkaç milyon atomun böyle yeryüzünde bütün hayatı kesin olarak idare edebilmesi Keyfiyeti sadece yaratıcı bir bilgiden sadır olabilecek derin bir ilim ve maharetin eseri olabilir. Başka bir şey hiçbir nazari, nazariye imkan yoktur. Altıncısı tabiatın aldığı bazı tedbirler. Bizi ileriye götürerek görerek evvelden ona göre hazırlanarak çalışan her şeyi bu kadar zekice idare edebilen, bitip tükenmek bilmez. Bir zekanın varlığını kabul etmeye mecbur etmektedir. Değil mi? Yani zeka bizi o duruma getiriyor ki sen bunu mesela bu kadar şeylerin efendim içinde olmasına rağmen bu tür şeylerin kendi kendine meydana gelmediği halde seni neye sevk ediyor? Düşünmeye. E düşünmeye sevk ederken yüce yaratan Allah'ın sıfatlarını sana hatırlatıyor. Senelerdir Seneler evvel Avustralya'da bir nevi kakiostan çit yapmak istediler. Kakiostan çit yapmak istediler. Avustralya'dan kakios, kakitos düşmanı bir böcek olmadığından bitki dev adımlarıyla büyümeye başladı. Gitmeye mecbur ettiler. Av Av Av Avustralyalı Avustralyalıları te telaşa düşüren bir gelişme sonunda kakitoslar enine ve boyuna İngiltere büyüklüğüne bir saha kapladılar. Yolu üstüne rastlayan şehir ve kasaba halkını yerlerini bırakıp gitmeye mecbur ettiler. Çiftliklerini mahvettiler. Buna bir çare bulmak için bütün böcekleri, alimleri, dünyayı alt üst ettiler. Sonunda yalnız kakitos üzerine yaşayan ve başka bir şey yemeyen böcek olmaktan çıkmıştır. Ve olmakta buldular. Hem de bol bol ve süratli büyüyen, Avustralya'da hiç düşmanı olmayan bir böcek çok geçmeden böcek bitkiye üstün geldi. Artık bugün kakitos gayet mahdut bir sahadadır ve bela ortadan kalkmıştır, çıkmıştır. O kadar böcekten de ancak kakitosu bir baskı altında tutmaya yetecek miktarda kalmıştır. Tabiatta böyle bir ölçüler umumiyetle önceden temin edilmiş bulunmaktadır. Çok çabuk ve süratle gelişen böceklerin dünyayı istila etmemeleri nedendir, değil mi? Mesela bazı öyle bir durum olur ki, mesela çıkan böcekler dünyayı da istila edebilir. Mesela Firavun'un efendim şeyine e, denemek amacıyla birçok mesela şeyleri, Cenab-ı Hak mesela efendim salat etti, kurbağalar mı salat etti? Mesela kan mı salat etti? Mesela çekirge mi salat etti? Birçok şeyleri salat etti. E düşünün bunlar yeryüzünde tamamen yayılmış olsalar. Hayat denen bir şey kalmayacak. Evet. Tabiatta böyle bir ölçüyle temin etmişiz. Çabuk süratle gelişen böceklerin dünyayı istila etmemeleri nedendir? Çünkü onların insanlar gibi ciğerleri yoktur. Teneffüs cihazları boru şeklindedir. Böcekler gelişip büyülerken, büyülerken nefes boruları aynı şekilde bir gelişme göstermemektedir. Bundan dolayıdır ki daima küçük kalmaktadırlar. Böylece büyümeleri tehdit edilerek yolları üstüne bir engel konmuştur. Eğer onların vücutça gelişmelerinin önüne geçilmeseydi, dünyada insan denen şey olmazdı. Aslan kadar kocaman bir eşek arısıyla karşılaştığınızı düşünün. bir, Değil mi? Mesela eğer Cenab-ı Hak bunlara mesela bu büyüme şeyi vermiş olsaydı, mesela hayat sıkıntısı çok gittikçe zorlaşırdı. Yedincisi insan Allah fikrini kavrayabilmesi için bile başlı başına bir delildir. Allah fikri insanda mevcut ve yeryüzünde insana mahsus ilahi bir melekenin muhayyele denen melekenin mahsurudur. Bu melekenin kudret ve kuvveti sayesindedir ki yalnız insanoğlu Allah fi insanoğlu görülmeyen şeylerin varlığına dair deliller bulabilir. Bu kuvvetin İnsanın önüne serdiği mazi veya istikbal geçmiş ve gelecek bütün zamanları içine alan düşüncelerin uca, ucu bucağı yoktur. Bütün tasavvur ve maksatlarla, çıkardığı delillerle Allah nerededir ve nedir? Büyük hakikatleri sezebilir, Allah her yerdedir ve her şeydedir. Fakat biz, bize en yakın olduğu yer kalbimizdir. Bu muhayile. Zaviyesinde olduğu kadar ilmen ve fennen de doğrudur. Hz. Davud Aleyhisselam'ın dediği gibi, göklerin gökler ilahının haşmetini ilan eder, kubbe de onun yaratmadaki kudretini ispat eder. Agresi Morrison, New York İlim Akademisi eski başkanının söylediği bir söz. Evet, şurada bitiyoruz inşallah. Varlık aleminde vuku bulan bütün bu olaylar, sana yüce hikmetin, yüksek bir iradenin, çok kuvvetli bir tahakkümün vücudunu haber verir. Şu varlık aleminde bir takım gizli sırlar son derece dikkat ve mükemmel bir ilim ve hesapla seyretmektedir. Değil mi? Yani eğer düşünün, eğer mesela gökte yağan yağmurlar belli bir ölçüyle, belli bir ölçekle inmemiş olsaydı yeryüzü tamamen suya boğulurdu. Mesela bulutlar eğer mesela gereğinden fazlasını mesela suyu indirmiş olsaydılar hayat kalmazdı. Mesela bazı su var ki sel olup mesela her tarafı alt üst eder, helak eder. Bazı su da var ki rahmet olur ki mesela onunla bitkiler efendim biter, insanlar faydalanır. Böyle bir efendim hesapla olmamış olsaydı hayat dururdu. İşte şu hikmetin Rabbi, şu azametin sahibi, bütün gizli sırların Vazı evet işte şu şanı yüce olan Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta dolup taşmış insanın dikkat nazarlarını şu çok parlak olan hükümlerin ve yüce olan sırların içinde yüzdürmektedir. Hemen hemen o surelerin hiçbiri Allah'ın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın nimet ve ihsanından, zikrinden, onun kudretinden, hikmetinin görüşlerinden boş değildir. İnşaları tekrar tekrar. Bu hususta ibret nazarlarını yenilemeye devam et, devamlı tefekküre teşvik eder. Rabbimiz şöyle buyurur: Sizi bir topraktan yaratmış olması onun ayetlerindendir. Sonra siz her tarafa yayılıp bir beşer oldunuz. Size nefislerinizden kendilerinize ısınmanız için zevceler yaratmış. Kadınlar yaratmış. Birbirine uymaması da onun azamet ve kudretine delalet eden alametlerindendir. Hakikatta bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Gece gündüz uyumanız ve onun fazlı kereminde nasip aramanız yine onun kudret kudret alametlerindendir. Şüphe yok ki bunda hakikatları hakikatlere kulak veren verecek bir zümre için elbette ibretler vardır. Yine onun kudretinin alametlerindendir ki o size hem korku hem tema vermek için şimşeği gösteriyor. Mesela o şimşek ya yağmur yağdırıyor ya korku veriyor. Yukarıda bir su indiriyor onunla yere ölümden sonra can veriyor. Hakikaten hakikat hakikat bunda aklını kullanacak kavim için elbette ibretler vardır. Bu da Rum Suresi 20 24. Yine Allahu Teala buyurdu. Allah odur ki rüzgarları gönderir de onlar bir bulut kaldırırlar. Derken Allah bu, bunu gökten nasıl dilerse öylece serer. Onu parça parça da eder. Nihayet görürsün aralarında yağmur çıkıp durmaktadır. Artık onun, onu kullarından kimi dilerse onlara nasip eder de onlar da hemen sevinirler. Halbuki onlar bundan evvel üzerlerine Allah'ın yağmur indireceğinden katiyen ümitlerini kesmişlerdi. Şimdi bak Allah'ın rahmetine, eserlerine arzı ölümün ardında nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki o ölüleri de her halde tekrar tekrar dirilticidir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum Suresi 48-50 Bunlardan başka Kur'an-ı Kerim'de Rad, Kasas, Enbiya, Neml ve Kâh sureleri Diğer surelerde pek çok ayet kelimeler vardır ki bizi ibret almaya davet eder. Ve burada inşallah bir dahaki dersiniz Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen Allah'ın sıfatlarından başlayacağız. Burada kalıyoruz. Kaçta başlamıştık biz? Çeyrek geçe. Evet şuradan. Saatimiz doluyor. Kitaplarla iman, kitaplara imanla ilgili bir e, kaside okuyacağım. Kitaplara iman. İmanın üçüncü şartı kitaplara iman Kitaplara iman edin Diye emrediyor ilahi ferman Mübarek kitaplar indirildiği zaman zaman En son mukaddes kitap indi Hazreti Kur'an O mübarek kitapla Diğerlerin hükmü nesh edildi. Evrensel bir kitaptır dünyaya indirildi Şek ve şüphesiz her şey delillerle serildi ilahi emrine aykırı her şey yerildi. Bütün ilahi kitaplar birbirini müjdeler. Dünya ve ahiret işinde her şeyden haber verir haber. İlahi kitaplardan haber verir peygamber. Dünya ve ahirette her birisi birer rehber. İlahi kitapların hepsine edin iman. Manevi bir doktordur. Hem ilaçtır hem derman. Mübarek kitaplar lazımdır bize her zaman. Özetlemiş o fermanı bize Hazreti Kur'an. Evet. Burada kalıyoruz saatimiz doldu. Başka konuya da daha geçmeye zaman kalmadı. Evet. Bu arada sorularımız varsa. Bugün biraz bu akaid ile ilgili biraz uzattık. Bu konu aslında her biri kendi başında başlı bir konudur ama işte az da olsa her birisinde bir şeyler diye yapalım diyoruz. Çünkü devamlı bir şey üzerine durulursa biraz o şeyde bıkkınlık verdiği için bazı şeylerde de devam etmekte yarar var inşallah. Bu arada buyurun bir sorularımız varsa ekleyeceğimiz ve efendim soracağımız bir sorumuz varsa Devam edelim. Yoksa bitirelim inşallah. Buyurun Mustafa Efendi. Sizin babalar. Peki. Evet. Şimdi buradan o zaman ben bir soru hatırlatayım size. Ben bir soru hatırlatayım size. Şimdi Hani Ayet-i içinde okuduk ya... E fetekminunun bi ba'dil kitab ve tekfurun bi ba'd. kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını redd mi Bugün Türkiye bunu yaşıyor. Müslümanım diyor. Kitabı hem inkar ediyor hem tasdik ediyor. Ama Müslümanım demekten de geri durmuyor. Yani geçen bundan birkaç sene önce Musliman bir dergi bunu kapak yapmıştı. Bu ayet kermayı o kapağa koymuştu. Şimdi bir adamı böyle ikiye ayırmıştı. Sağ tarafın elinde Kur'an, sol elinde içki. Yani işte siz bir tarafta bu Kur'an'a iman ediyorsunuz, diğer tarafta da içkile reddediyorsunuz. Demek suretiyle öyle bir şey resmetmiştiler. Ee, çok hoşuma gitmişti. Yani hakikaten. Bugün maalesef dünya bu şekildedir. Efe tu'minune kitabe efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını reddediyorsunuz. Maalesef Allahü Teala bugün onun kitabı mukaddes olmasına rağmen efendim hiçbir koruyucusu olmamasına rağmen ama bütün hareketiyle bütün haşmetiyle bütün efendim e, yaşantısıyla her geçen gün iman edenleri canlandırmakta ve canlılık kazandırmaktadır. Halbuki bunu koruyan ne bir polis var, onu koruyan ne bir devlet var, onu koruyan ne bir efendim hakim var, onu koruyan ne bir savcı var. Kendi kendine kendini koruyor. Ya yani, ...var gücüyle üstüne gitmelerine rağmen... ...hah... ...evet... ...peki... ...ve sallallahu ala seyyidina muhammedin nebiyyül ümmiyyi... ...ve ala ve eshabihi ecmain... ...ya rabbi kitabını yeryüzüne hakim eyle... ...ya rabbi bu unutulmuş dini celil İslam'ın hükmünü... ...dünyaya hakim eyle... ...ya rabbi hakkı hak olarak tanıtırıp... ...hakka tabi olmayı nasip eyle... Batılı batılı olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde Müslümanların kalplerini birbirlerine karşı ısındırmayı nasip eyle. Kafirlere karşı birleşmeyi nasip eyle. Kitabında bütünleşmeyi nasip eyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi onlara önder, onlara rehber eyle ya Rabbi. Ya hayu ya kayyum bir rahmetike estağiz. Aslah li'sheni kulluhu wa la Ya Rabbi, yer yüzünde zulme uğrayan Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi kafir Amerika'yı yerle bireyle, Ya Rabbi kafir İsrail'i yerle bireyle, Ya Rabbi yeryüzünde Müslümanların kanını, Müslümanların ırzını kirleten bu kafirleri sen yerle bireyle, Ya Rabbi Allah'ın dinini rafa kaldırıp, O'nun diniyle hükmetmeyen hükmetmeyen idareleri yerle bireyle, O'nun yerine idare idare sistem, sistemi şeriat-i garray-i Muhammediye yeryüzüne hakim eyle. Ya Rabbi bizleri şeytan ve şeytan tiniyetli insanlardan muhafaza eyle, nesillerimizi muhafaza eyle, dinimizi muhafaza eyle, ailemizi muhafaza eyle, çoluğumuzu çocuğumuzu muhafaza eyle, bizleri düşmanlara galip eyle, bizleri düşmanlara karşımızafer eyle. Ya hayu ya kayyum, yeryüzünde yeniden doğmuş bir gençliği Kur'an'la ayağa kalkmayı, Kur'an'la dirilmeyi, Kur'an'la ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha mazıla. Rahmet.